Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Ayşe Kalın Özdemir ve Mehmet Ali Özdemir'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Leandro Emre Dağtaş Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Enver Demirbağ'dan Mehmet Özbek'in derlediği bir Elazığ türküsüyle başladık. Türküyü İsmail Işık, Mücahit Işık ve İhsan Mendeş'in birlikte çıkarttıkları Bir Nefeste Anadolu isimli albümlerin ikincisinden dinlettim sizlere enstrümantal olarak. Önceki yıllarda çeşitli yorumlardan Sözlü versiyonlarını da dinlemiştik bu türkünün. Bu haftanın diğer türküleri de ağırlıklı olarak Elazığ ve Urfa yörelerinden olacak. Şimdi sırada yine bir Elazığ türküsü var. Enver Demirbağ ve Zülküf Altan'dan Mehmet Özbek'in derlediği meşhur bir Elazığ türküsü bu. 3-2-2-3 ve 2-3-2-3 usulleri kullanılıyor türküde yani 18'lik ölçüye sahip. Bu türkünün sözleri müziği kadar en az güzel bence. Ve o sözlerde çok güzel örülmüş, acı bir hikaye anlatılıyor aslında. Bunun yanı sıra din ile ilgili de enteresan bir yaklaşım var. Bu konuyla ilgili yorumlarımı önceki haftalarda aktarmıştım sizlere. Dolayısıyla tekrar üzerinde durmayacağım. Ama dikkat çekmeden de geçmek istemedim. Merak eden dinleyiciler, Dilden Dile Titreşimler bloğundan 621. programa bakabilirler bu türkünün yorumuyla ilgili. Demin de ifade ettiğim üzere Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan dinliyoruz. ahcik. <gülüyor> sırada Ender Balkır'ın Harput isimli albümünden dinleyeceğimiz Elazı türküleri var. Bunlardan ilki Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği bir türkü. TRT repertuarında künye böyle belirtiliyor. Ama aslında türkünün söz Yazarı ve bestecisi biliniyor, anonim değil. 1898 doğumlu koru Şevki Türk'ünün bestecisi. Programı zaman zaman takip edenler belki denk gelmişlerdir. Türk'ü hikayeleri meselesi bir aralar çok yaygın ve popülerdi. Özellikle o zamanlar neden buna karşı olduğumu ve gereksiz bulduğumu aktarmıştım birkaç kez. Hala düşüncem aynı. Bu sebeple türkülerin öyküleri, hikayeleri gibi mesnetsiz, kulaktan dolma bir takım şeylerle oluşturulmuş öykücüklere pek itibar etmemek lazım. Fakat bu türkünün şahitlerinden derlenen bir öyküsü var. Bu öyküyü de uzun uzun anlatmayacağım sizlere. Merak eden dinleyiciler İsak Sunguroğlu'nun Harput Yollarında isimli kitabının... Üçüncü cildine bakabilirler. 93. ve 97. sayfalar arasında anlatılıyor bu hikaye. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı yayınlarından çıkmış kitap. İstanbul 1961 basımı. Bu türkü bir hovardalık hikayesinin hazin sonu üzerine bestelenmiş. Hazin sonu derken failleri belli olmayan bir cinayetten bahsediyorum. Dediğim gibi... Hikayeyi uzun uzun anlatmayacağım. Merak eden dinleyiciler az önce künyesini aktardığım kitaptan hikayeye ulaşabilirler. Şimdi Ender Balkır'dan dinliyoruz. Hafom'un evi kaya başında. <Gülüyor> başında vay beni boyalı yazma yandı başında vah benim şevkin aklı yoktur başında ağla Leyla Şehkinin aklı yokdur başından Ama Leyla al, dalar gözüm yol daldır, vay beni senin okash. Çıkmış elleri kına, ala leylem çıkmış elleri kına, ala leylem İnmiş paytona, çıkmış seydana Tona, çıkmış seydana, vay çıkmış sevdana vay beni, şevki bu derde nece bir yana, Allah leyla, şevki bu derde nece bir yana. Al al elin al, gözüm yoldadır. Vay beni, senin o kaşın alermal dardır. Vay. Dağlar dal gözüm yolda vay beni Senin n oldun alem oldaldır vay Ender Balkır'ın Harput isimli albümünden dinleyeceğimiz ikinci Elazığ türküsü İzzet Yetişten derlenmiş derleyen Nida Tüfekçi. Bu türkünün de ölçüsü 18'lik ve 2-3-2-3 usulü ile 3-2-2-3 usulü kullanılıyor türküde. Albümde Yığıki'nin Dört Etrafı Bahçalar şeklinde not edilmiş ama hem az önce künyesini aktardığım kitapta hem de TRT repertuarında IHIKI'nin Dört Etrafı Bahçalar şeklinde yazılmış. Dolayısıyla zannederim doğrusu IHIKI'nin Dört Etrafı Bahçalar şeklinde. Şimdi Ender Balkır'ın Harput isimli albümünden dinliyoruz. Def çalar havar yârim Def çalar kibar yârim Def çalar Benim yârim pencere de Def çalar havar yârim Def Çalar kibar var der çalar Kovar kendi kendin parçalar Dile yandın parçalar hava ryarim yürekten Kibar var yürekten benim için ta gelsin yensin havar hava ryarim firenkten ki var yârim, firenkten. Kibar yârim, I'm not Renkten hava yarim yürekten, kibar yarim yürekten. Benim için tali gelsin, fi renkten hava var yarim fi renkten, kibar yarim fi Bu arada dinlediğimiz bu türkünün sözleriyle ilgili de bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle ki, Viki'nin Dört Etrafı Bahçalar, Benim Yarim Pencerede Defçalar dizelerinden sonra hovardalar Kendi Kendim Parçalar dizesi geliyor. İlk bakışta birbirleriyle bağlantısız üç dize gibi görünebilir bunlar. Ama bence yine sıkı örülmüş bir öykü var burada. Birçok başka türküde olduğu gibi. O 2'nin dört etrafının bahçe olması o bölgenin alem yapmaya uygun bir yer olduğunu sezdiriyor bize. Anadolu'nun bazı bölgelerinde hala yaşayan bağ evi eğlencelerini bilenler de vardır muhakkak. Yani bu dize bize eskiden daha da yaygın olduğu şüphe götürmeyen bu eğlenceleri çağrıştırıyor. Bu yorumu güçlendiren başka bir hususta Hovardalar Kendi Kendin Parçalar dizesi. Çünkü sözünü ettiğim bu eğlencelerde eskiden bir nizam, intizam varmış. Hovardalar da burada önemli bir görev üstleniyormuş. Bu gibi cümbüşlerde, oturaklarda kadınlara sahip çıkan, onları kollayan kişilermiş Hovardalar. Dolayısıyla türkünün bu ilk kısmında bize resmettiği yer cümbüş yapmaya oturak halemi yapmaya ya da hangi yörede ne deniyorsa eğlence tertip etmeye uygun bir yer olduğu ülkenin ve o bölgede de Hovardalık müessesesinin bu anlamda az önce bahsettiğim anlamıyla yaşamakta olduğu ikinci kıtada oldukça önemli çünkü Hovardalar arasında zaman zaman ciddi çatışmalar çıkarmış Hovardaların avanelerinin de katıldığı bazı şiddetli çatışmalarda ölenler, yaralananlar olurmuş. Mesele tabii ki, hamiyane tabirle söylersek kız meselesi. Çünkü bazen bir Hovarda, başka bir Hovarda'nın mahiyetinde bulunan kadını zorla alırmış. Buna avrat dermiş Konyalılar. İşte bu gibi durumlarda çatışmalar da çıkabiliyormuş. Dinlediğimiz türkünün ikinci kıtasında da zaten Meteristen kurşun atılıyor ve üç kardeş bir orduya yettiğini iddia ediyor. Aslında burada çatışma Hovardalar arasında yani öyle baş yok. Dikkat ederseniz Türk'ünün ilk kıtasında resmedilen sahne yani cümbüşe uygun bir bölge def çalan bir kadın Hovardalar ve ardından da ikinci kıtada anlatılan çatışma sahnesi ki bu da Hovardalar arasında eski zamanlarda sıkça Rastlanan bir durummuş. Türkiye bu bağlamda bakarsak bütün dizelerin sıkı bir örgü oluşturduğunu söylemek mümkün. Yani öyle dolguydu, girizgahtı, saçmalıktı diyerek bu dizeleri anlamsızlaştırmak doğru değil. Ve başka yörelerde de benzer türküler var. Ama sözü daha da fazla uzatıp örneklerle canınızı sıkmak istemiyorum. Bir künye aktaracağım sadece sizlere sonra sıradaki türküye anons edeceğim. Hovardalık'la ilgili Mehmet Tahir Sakman'ın hazırladığı Dünden Bugüne Konya Oturakları isimli kitaba başvurabilirsiniz. Milenyum yayınlarından çıkmış İstanbul 2001 basımı. Bu kitapta Hovardalık'la ilgili hasreten bir bölüm var. Sözü daha da uzatıp dağıtmadan sıradaki türküyü dinleyelim şimdi. Kazancı Bedih ve ekibinden bir Urfa türküsü. Dinleyeceğiz. Bakır Gürsever'den alınan bu türkü 18'lik ölçüye sahip. Usulü ise 3-2-2-3. Ayağında Kundura isimli albümden dinliyoruz. Dağlar başı kışladı. <Gülüyor> Try the Siemen. ile ilgili de birkaç şey paylaşmazsam sizlerle içimde kalır. Şöyle ki bu türkünün hem sözleri hem de sözlerin kuruluş biçimi dikkate şayan. Türküde armut dalda dal yerde felek bizi ayırdı her birimiz bir yerde dizelerini duyduk. Burada anlatılan tıpkı Selvi'nin dalları boyundan uzun dizelerinin olduğu Sivas türküsündeki gibi gövde ve dal ya da Dal ve meyve benzetmesi. Bu benzetme üzerinden nesiller anlatılmaya çalışılıyor. Yani selvinin dallarının kendisinden uzun olması, aslında doğan çocukların anne babadan daha uzun olması, gelişmesi anlamını taşıyor. Burada da armut dalda dal yerde derken tıpkı o Sivas türküsünde olduğu gibi dal ve gövde benzetmesiyle yaşanan ayrılık anlatılıyor. Çünkü hemen peşinden de felek bizi ayırdı, her birimiz bir yerde ifadeleri geliyor. Artık sadece babamı gurbete çıkmış yoksa bütün bir aile büyük atalardan kopup başka yerlere mi gitmek zorunda kalmış onu bilmiyoruz. Ama türkülerin açık yapıt özelliği burada ortaya çıkıyor zaten. Genel çatıyı veriyor bize. Biz içini nasıl doldurup dinlersek hüsnü kabulle alıyor. Türkünün başındaki kıtada ise dağlar başı kışladı, kar yağmaya başladı. Dediler yarın geli ağlamaya başladım dizeleri var. Bu ilk kıta ikinci kıtanın anlamını pekiştiriyor aslında. Malum kış olduğu zaman mevsimlik işçiler ya da gurbette çalışanlar memleketine döner. Zaman zaman çalıştıkları işe göre değişebilir ama memlekete dönüş kış aylarındadır birçok işte. Kış mevsimi gelince yarın dönmesi nedeniyle sevinç gözyaşları dökülüyor burada. Anlatılan şey bu sevinç gözyaşları. Dikkat edilirse metnin kuruluşundaki başka bir hoşluk, hikayeyi sondan başlayarak anlatmış olması. Bence bu türkünün sözlerine bir dinamizm katıyor. Kanımca estetik bir boyutta oluşturuyor. En azından dinlerken ben bu estetik yanı hissediyorum. Kendi adıma. Ez cümle bu türküde de bazı benzetmeler üzerinden mesela anlatılmış. Ayrıca hikaye genelde tercih edilenden farklı bir biçimde sondan başa doğru örülmüş. Bu bağlam içerisinde böyle bir yaklaşımla türkü dinlendiğinde belki daha anlamlı olabilir. Şimdi sırada yine Kazancı Bedih ve ekibinden dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu da Ayağında Kundura isimli albümden. Kemal Çığırık'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği meşhur bir Malatya Türküsü bu. Mevlam birçok dert vermiş. <Gülüyor> We're sure. sure. I'm Bizde sırada Kılıç Müzik'ten çıkmış olan Urfa Sıra Geceleri isimli albüm serisinin ilkinden bir Urfa Türk'sü var. Kel Hamza'dan yani Hamza Şenses'ten alınmış bu türkü. Yine Kazancı Bedih ve ekibi icra ediyor Ay Doğar Meşesi'nden. do var Ömer Demirbağ'dan alınan bir elazı türküsü dinleyeceğiz şimdi. Daha doğrusu Uzun Havası. Sözler Fuzuli'ye ait. Bu türkünün sözleri Fuzuli'nin üslubuna göre biraz hafif gelmişti bana. Bu yüzden açıp divana baktım. Fuzuli'nin divanında bu gazel var. Merak eden dinleyiciler Abdülbaki Gölpınarlı'nın hazırladığı Fuzuli Divanı'na bakabilirler. İnkılap Kitabevi'nden Evi'nden yayınlanmış İstanbul 1961 basımı. Kitabın 153. sayfasında bulunuyor Gazel. Şimdi Harput ve Elazığ Uzun Havaları isimli albümden Zülküf Altan'ın icrasıyla dinliyoruz. İbrahim'i bir uzun hava bu. Merhem koyup onarma. Yeah. Ah balam uymuş şunun Ama, ama. Bu hafta son olarak Kazancı Bedi'in icrasından araban bir gazel dinletmek istiyordum sizlere. Hem de programın sonuna ayırdığımız kısmı böylece Kazancı Bedi ile kapatmış oluruz diye düşünmüştüm. Ama bu hafta sözü çok uzattım zannederim. Aslında liste uzun olmamasına rağmen vaktimiz dolmuş. Ne yazık ki o gazeli başka bir haftaya tehir etmek durumunda kaldık. Böylece bu haftada programı bitirmiş oluyoruz. Destekleri için Ayşe Akalın Özdemir ve Mehmet Ali Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dile titreşimler. Hazırlayan da Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için açık radyo dinleyicileri Ayşe Kalın Özdemir ve Mehmet Ali Özdemir'e teşekkür ederiz.